Birkaç defa beraat kazanan Risale-i Nur'un birkaç vilayette haksız müsaaderesine dair Nur'un yüksek bir talebesinin mahkemesindeki müdafaasından bir parçadır. Bu müdafaa bir takriz olarak buraya ilhaki münasip görülerek dercedilmiştir. Diyarbakır Sul Ceza Mahkemesi yüksek makamına. Mahkemeyi adilenizin huzuruna çıkmaktan fevkalade memnunum. Adil mahkemeler Kainat Halıkının Hak isminin, Adil isminin ve daha çok esma-i ilahiyenin tecelligahıdır. Hak namına hükmeden, Adili mutlak hesabına adalet eden ve hakiki İslami bir adalet olan Kürsi-i Mualla ne yüksektir, ne mübecceldir. Hak tanımaz mağrur zalimleri huzurunda serfuru ettiren, haksızları hakkı teslime icbar eden adil mahkemeler en yüksek tebciile ve en ali ihtirama sezadırlar. Zulüm ve gadr ile hukuku ihlal edilmiş, haysiyet ve şerefi paimale edilmiş mazlumların huzurunda ahzı mevki ile tazallumu hal eden biçarelerin şu dünya fani'de ihkakı hak için mesned-i reisleri mahkemelerdir. Şu halde ne şeref bahş bir taht-ı alidir ki mazlumlara melce ve pena, zalimlere de hüsran ve tebah oluyor. İnsanların ebrarını da eşrarını da cem eden huzuru-i hakim öyle korkulacak bir yer değildir. Belki muhabbete, hürmete layıktır. Sultanlarla köleleri, asilzadelerle ahad-ı nası müsavi tutan şu makam saltanattan da mübecceldir. Hususiyle bütün alemi insaniyete devirlerin Asırların akışı boyunca adalet dersini veren İslam mahkemeleri, akvam-ı sairenin engizisyonlarına mukabil adalet nurunu bir çare beşerin kara sayfesine haşmetle aksettirmiştir. Adliye ve adalet tarihimiz bunun binlerle misaline şahittir. Ez cümle bu mübarek adaletli mahkemenin huzurunda iftiharla arz etmek isterim ki meşhur İslam seyyahı ve tarihçisi Evliya Çelebi Seyahatnamesinde diyor ki, ilk İstanbul Kadısı, hakimi olan Hızır Bey Çelebi'nin huzurunda, Haşmetli Padişah Fatih ile bir Rum mimarı arasında şöyle bir muhakeme cereyan eder. Büyük bir abidenin inşasında kullanılacak iki mermer sütunu, Fatih bir Rum mimarına teslim eder. Mimar da, Fatih'in arzusunun hilâfını olarak, bu sütunları üçer arşın kesip kısaltır. Fatih, cezaen, Rum mimarının elini kestirir. Rum mimarı da, Fatih aleyhine dava açar. Bunun üzerine, mahkemeye celb edilen büyük padişah, baş köşeye geçmek istemiş, birdenbire hakimin şu ihtarıyla karşılaşmış. Oturma beyim, hasmınla mürafa-yı şer'î olacaksın. Ayakta beraber dur. Hızır Bey Çelebi, bu koca şanlı padişah-ı maznûna, Haksız el kestirdiği için kendisinin de kısasa tabi olduğunu ve elinin kesileceğini bildirir. Fakat mimar kısası istemediği için büyük fatih günde on altın tazminata mahkum olur ve hatta kısastan kurtulduğu için bu tazminatı kendiliğinden yirmi altına çıkarır. İslam mahkemesinin adaletinin şanlı misallerinden biri olan şu misal bize en haşmetli hükümdarlarla en aciz fertlerin huzuru-i mahkemede müsabi olduğunu gösteriyor. İşte ben de bugün Fatih kadar şanlı, kahraman İslam hakimi Hızır Bey Çelebi'nin makamının mümesili olan ve hakiki adalet-i Kur'aniyeyi esas tutan bir makamın yerinde bulunan bir mahkemenin huzurunda bulunuyorum. Bütün kalbimi huzur ve sürura kalbeden memnuniyetim budur. Kahraman ecdadımızın bu kadar ulviyetinin sırrı kalplerinde Allah korkusunun mevcudiyetiyle, Kur'an nurunun ve nihayetsiz feyzinin ruhlarında yerleşmiş olması ve kutsi hakaika karşı sonsuz ve nihayetsiz derecede merbutiyetleridir. O mübarek ecdattan bize tevarüz eden, Allah ve Kur'an için akıttıkları kutsi kanlarının, halen eserleri bulunan bu yurtta ve aziz canlarını feda ettikleri şu memlekette, Kur'an'ın kutsi hakikatlarına hizmet ediyor. Kur'an'ın tefsirini okuyor, evinde bulunduruyor kaydıyla mahkemenin huzuruna sevk edildim. Evet, muhakememiz şahsımla alakadar olmaktan ziyade, Risale-i Nur'un muhakemesidir. Risale-i Nur ise, Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın ve kutsi hakaikının tereşühatı olmak hasebiyle, o yüksek eserlerdeki kıymet, doğrudan doğruya Kur'an'a aittir. Şu halde, Muhakeme de Kur'anın muhakemesidir. Ehli tevhidin kitabı olan Kelamullah, bütün ayatü beyinatı ile ı kainatın vahdaniyetini ve ehadiyetini ilan ediyor. Kur'anın ehli ukułu hayrette bırakan icazı belagat ve fesahati, nihayet derecedeki yüksek üslubu, selaseti beyanı elhasıl sonsuz bedaiy ve camiyetiyle insü cinnin kıyamete kadar gelecek ihtiyacatına ekmeliyetle kafi gelmesi dünya ve ahiret saadetinin rehberi bulunması ve bütün asırlardaki tabakatı beşere hitap etmesi ve kainat halikinin marziyatını kullarına bildirecek ayatü beyyinatı tefsir ve izah edecek mütehassıs ehli ilmin bulunması zaruretine binaen her asırda gelen binler müdakkik ehli ilim yüzbinlerle Kur'an tefsirlerini meydana getirmişler, bütün asırları Kur'an'ın nuru ile ışıklandırmışlardır. İşte Risale-i Nur da bu asırda Kur'an'ın feyziyle vücut bulan, beşerin tekemmülatına uygun olarak Kur'an'ın gösterdiği mucizeli hakikatların bu tekamül ile sahayıfi ile konulduğunu bildiren ve asrın idrakine hitap eden gayet kutsi bir tefsirdir. Kur'an baştan başa tevhidi ilahi ilan ediyor, Risale-i Nur da imanı Billah'ı gösteren ve hakiki imaniyeyi ders veren ayetleri tefsir ediyor. İşte muhakemenin asıl mevzu budur. Otuz seneden beri gizli din düşmanlarının, komünistlerin ve masonların tahrîkatiyle Risale-i Nur şakirleri birçok mahkemelere sevk edilmişler. Adil mahkemeler de o hain gizli din ve Kur'an düşmanlarının ettikleri iftiraları inceden inciye tetkik etmişler, bunlarda bir suç yok, kitaplar ise faydalı kitaplardır diyerek, çok mahkemeler beraatle neticelenmişlerdir. Temyiz mahkemesi de, üç defa mahkemelerin beraat kararını tasdik etmiş. Hüküm, kaziyeyi muhkeme haline geldiği halde memleketi umumî bir dinsizliğe sürüklemek için, perde arkasındaki din düşmanları, faaliyetlerini mütemadiyen tazelemişler sükun ve asayişe pek çok muhtaç olan memleketimizi bu cihetten zafa uğratmak için adliyeleri mahkemeleri daima hainane tertiplerle meşgul etmişlerdir. Evvelce şifahen dahi arz ettiğim vecihle selef-i salihinin bıraktığı kutsi tefsirler iki kısımdır. Bir kısmı ahkama dair tefsirlerdir, diğer bir kısmı da ayatı ı hikmetlerini ve iman hakikatlarını tefsir ve izah ederler. Selefi salihinin bu türlü tefsirleri çoktur. Hususan Gavs-ı Azam Şah-ı Geylani, İmam-ı Gazali, Muhyiddin-i Arabi, İmam-ı Rabbani gibi zevatı ı kiramın eserleri bu kısım tefsirlerdir. Bilhassa Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevi-i Şerifi de bu tarz bir nevi manevi tefsirdir. İşte Risale-i Nur bu tarz tefsirlerin en yükseyi en mümtazı ve en müstesnasıdır. İşte madem bu tarz tefsirler mütedavildir, kimse ilişmiyor, Risale-i Nur'a da ilişmemek lazımdır. İlişenler Kur'an'a ve ecdada düşmanlıklarından ilişirler. Risale-i Nur erkanı ı imaniyeyi ve ayatı ı Kur'aniyeyi tefsir ederek öyle bir tarzda beyan eder ki hiçbir münkir, hiçbir dinsiz o hakikatları inkar edemez hem riyazi bir kat'iyetle ispat eder, göze gösterir, aklı doyurur, letaifi kandırır, artık hiçbir imani ve kur'ani hakikati inkara mecal kalmaz. Bundan dolayıdır ki dinsizler, komünistler bu memlekette Risale-i Nur varken mel'unane fikirlerini sahaya tatbike koyamadıklarından ve bir manevi bekçi gibi Risale-i Nur daima karşılarına çıktığından Risale-i Nur'un her vecihle neşrine set çekmeyi gaye edinmişlerdir. Risale-i Nur tahkiki iman dersleri verir. Şakiplerini her türlü fenalıktan alıkoyar. Kalplere doğruluk aşılar. Onu hakkıyla anlayan artık fenalık yapamaz. Onun içindir ki bugün memleketin her tarafındaki Risale-i Nur talebeleri asayişin manevi muhafızı hükmündedirler. Şimdiye kadar hiçbir hakiki Nur talebesinde Asayişe münafı bir hareket görülmemiş, adeta Nur talebeleri zabıtanın manevi yardımcısı olmuşlardır. Risale-i Nur talebelerinin rızai ilahiden başka amali uhreviyeye mütevecci olmaktan gayri düşünceleri yoktur. Şu halde Risale-i Nura garazkar tertipler hazırlayanlar perde arkasındaki malum din düşmanlarından başka kimse değildir. Yukarıdaki maruzatımızda birçok mahkemelerin beraat kararlarının mevcudiyetini arz etmiştim. Elde edebildiğim tarih ve numaralarını beyan ederek, o adil ve yüksek mahkemelere, milyonlar nur şakirtleri namına minnettarlığımızı bildirmek isterim. Umum risalelerin beraat ve iadesi hakkında Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 15 Haziran 1944 tarihli beraat kararı ile İstanbul Eminönü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1953 tarih ve 1951 Taksim 137 esas ve 1952 Taksim 27 kararı ile ki, geçen celsede Sebil-ül gazetesinin takdim ettiğim nüshasında bildirilen beraat kararıdır. Ayrıca mahkeme-i sureti suret-i arzu takdim ettiğim asay Musa dahil Umum Risale-i Nur Külliyatı'nın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1954 Taksim 17 esas, 1954 Taksim 421 karar ve 9.4-954 tarihli beraat kararının mevcudiyetleri, mahkemelerin temininde olarak hiçbir elin Risale-i Nur'a ilişmemesini tazamun ettiği halde, Mes'dur düşmanların hainane faaliyetleriyle bu sefer de tahsisen asay Musa kastedilerek adil ve yüksek mahkemeye gelmiş bulunuyoruz. Risale-i Nur imanı billah ile tevhidi, en yüksek derecede aynel yakîn ve hakkal yakîn bir surette göze gösterip bütün letaif-i azami derecede doyurmasıyla imanı taklitten kurtarıp dereceyi tahkike yükseltir. asay Musa'da ise bu Ulvi ve Kutsi iman dersi en parlak bir surette hem görülmemiş ihtişam ile ispat edildiğinden 130 cilde yaklaşan Risale-i Nur tefsirinin adeta hülasası hükmündedir. Bütün semavi kitapların ve bütün peygamberlerin en büyük davası hâlık-ı kainatın uluhiyet ve vahdaniyetini ilandır. Kur'an baştan başa tevhidi gösterir. İşte asayi Musa da. Müslümanlara ve umum beşeriyete Cenabı hakkın birliğini ve delaili vahdaniyetini güneş gibi göstermesinden en büyük bir mütefekkir ile bir dinsizi ve bir felsefuvu hakayki imaniyeyi tasdike mecbur ettiği gibi en âmi bir adamın da en yüksek hakikatları en büyük bir suhuletle anlamasını temin eden tevhidi gösteren ayatı Kur'aniyenin en kutsi bir tefsiridir. Aynen ismi gibidir. Nasıl ki Musa Aleyhisselam elindeki asasıyla karataşlardan, çorak vadilerden, ateş fışkıran çöllerden abu hayatı fışkırttığı gibi, asayı Musa da vahdaniyet-i ilahiyeyi ispat etmesiyle dünya ve ahiret alemlerini ziyadar edecek tevhid nurlarını fışkırtıyor, taş gibi kalpleri mum gibi eritiyor, şevkiyle gönülleri teshir ediyor. Hem madem mahkemelerin beraati mevcut ve vicdan hürriyeti var, ve hiçbir memlekette ilim ile iştigal edenlere ilişilmiyor şu halde Ulûmu Evvelîn ve ahirini cami olan Risale-i Nur'a da ilişilmemek lazımdır. Risale-i Nur yurdun asayişine, sükûn ve selametine hizmet ettiğine delil milyonlar talebelerinin hiçbirisinde bir vakanın görülmemiş olmasıyla beraber hepsinin de namuskerane faaliyetleriyle müstakim görülmeleridir. Risale-i Nur külliyatı Asay Musa ile birlikte kütüphaneyi mesaimin hariminden alınmasıyla her türlü suç unsurunun mevcudiyetini bizzat ref eder zira her münevver adam kütüphanesinde her nevi kitabı bulundurur okur tetkik eder mel'unane fikirleri neşreden ve anarşistliği telkin eden kitaplar bile kütüphanelerde açıkça tetkike tabidir Hülasa Risale-i Nur Kur'an'ın bu asırda en yüksek ve en kutsi bir tefsiridir. Hakikatları semavidir, Kur'ani'dir. O halde Kur'an okundukça o da okunacaktır. Risale-i Nur, mücevherat-ı Kur'ani'ye hakikatlarının sergisidir, pazarıdır. Bu ulvi pazarda herkes istediği gibi ticaret yapar, uhrevi manevi zenginliklere mazhariyeti temin eder. Bu kadar maruzatımızla ifade etmek istedim ki maksadımız imanımızı kurtarmaktır. imana hizmettir. Kur'an'a hizmettir. Ahirete müteveccih olan bir hal ise hiçbir güna suç mevzu olamaz. Mütemadiyen şikayette bulunduğumuz o gizledin düşmanları türlü türlü entikalarla, tertiplerle, izaçlarla bizleri bu kutsi vazifeden men etmeye uğraşmaktadırlar. Bizler ise bu kutsi yolda Kur'an ve iman için her şeyimizi fedaya seve seve hazırız. Değil dünyevi ıstıraplar, cehennemi azaplar da verilse Bıçaklarla da doğransak, en müthiş ölümlere de maruz bırakılsak, asırlar boyunca milyonlar mübarek ecdadımızın fedaî can ettikleri bu kutsi hakikata, bizim canımız da feda olsun. Bir değil, bin ruhum da olsa Kur'an için, iman için hepsini feda etmeye her zaman hazırım. Şu aziz vatanın taşları, toprakları, abideleri, kubbeleri, camileri, minareleri, mezar taşları, türbeleri Kur'an'ın tebliğ ettiği Zemzemeyi tevhidi haykırıyorlar. İman ve Kur'an'ın ezeli nurunu atom zerratına kadar nüfuz edip ilan ettiği tevhid hakikatını hiçbir kuvvet bu vatanın ve bu milletin sine-i silemez. Muhterem mahkemenizden, yüksek adaletinizden hakayık-ı Kur'aniyeyi ve bahtaniyeti ilahiyeyi haşmetle ilan eden ve tevhid-i azami derecede gösteren Risale-i Nur külliyatının iadesine ve beraatine karar vermenizi rica ederim. Risale-i Nur, Kur'an'ın malıdır. Arşı ferşe bağlayan Keramullah ile mazi canibindeki milyarlar ehl-i iman, evliya ve enbiya alakadar oldukları gibi, Risale-i Nur mahkemesiyle de manen alakadardırlar. Çok ihtiyarlamış arzın 400 milyon Müslüman sekenesi, Risale-i Nur'un beraatine ve serbestiyetine ve intişarına muntazırdırlar. Mazi tarafından perdeyi gayb arkasına çekilen mübarek ecdadımızın nurani kafileleri ulvi makamlarından Risale-i Nur mahkemesine manen nazırdırlar. Müstakbel cephesinin feyizkar nesilleri beraat kararını bekliyorlar. Haşiye Bu müdafaanın serdedildiği muhakeme beraetle neticelenmiştir. Emekli Cüzbaşı Mehmet Kayalar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fert, ya Hay, ya Kayyum, ya Hakem, ya Adlu, ya Kudüs. İsmi Azamın hakkına, Kur'an-ı Mücizül Beyan'ın hürmetine ve Rasulü Ekrem Aleyhissalatu ve Selam'ın şerefine, bu işaretül icazı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle. Amin. Ve defteri hasenatlarına bu İşaratul İcaz'ın her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsaneyle. Amin. Amin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Umum Risale-i Nur şakitlerini iki cihanda mes'ude eyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare Said'in kusuratını affe eyle. Amin. Amin. Amin. Umum Nur şakitlerin namına Said Nursi.